Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda uzun süre sonra Yelta ile birlikteyiz ve Ümit Mesçi ile birlikte. Merhabalar, ee, uzun bir süreden sonra ben tekrar stüdyodayım. Bugün aramızda İstanbul Tasarım Biyeneli'nden Ümit Mesci var. Daha önce kendisiyle Venedik Mimarlık Biyeneli'nin teması açıklandığında <gülüyor> konuşmuştuk. Bugün ise geçtiğimiz ay açıklanan Tasarım Biyeneli'nin temasını Konuşacağız. Tabii bir yandan da yıl sonu yaklaşırken geçtiğimiz sene yaptığımız gibi bir yıl değerlendirmeleri birikmeye başlıyor. Tabii ki Venedik Biennale, Alejandro Aravena'nın temasıyla birlikte ve gelecek 3. İstanbul Tasarım Biennale'de hem bu yıla hem de gelecek yıla damgasını vurmuş diyebileceğimiz mimarlık kent tasarım anlamındaki önemli olaylardan ümitle de senin sonuna yaklaşırken bir değerlendirelim. Biz de merak ediyoruz bir tema açıklandı ama arkasında ne var diye bir kurcalayalım dedik. Ufak bir hatırlatmayla devam etmek belki mantıklı olur. Bu sene üçüncüsü gerçekleştik İstanbul Tasarım Biyeneli'nin küratörleri. Beatriz Kolomina ve Mark Wigley olarak seçildi. Mark Wigley, Kolombiya Üniversitesi'nde emertiz profesör ve eski dekanı. Beatriz Kolemina da Princeton Üniversitesi'nde profesörlüğünü sürdürmekte. İkili'nin aslında daha önce de bu kapsamda yaptığı çalışmalar, Vardı ve aslında isimleri Dünya Mimar Camiasında aslında da Dünya Tasarım Camii önemli isimler olduğu için açıklayacağı konuları gerçekten hep gerçekten merak ediyordu ve İstanbul özelinde nasıl tekrar ele alacaklarını. BNL'in başlığını verip ondan sonra detaylarını ümitle konuşmak anlamlı olacak. BNL başlığı biz insan mıyız diye açıklandı ve BNL'in basın toplantısı da arkeoloji müzesinde gerçekleşti. Neden Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşti? Neden bu soruyu bugün soruyoruz Ümit? <gülüyor> Merhaba, öncelikle. Konuşalım. Ee, aslında küratörlerimiz Mark Wigley ve Beatrice Kolomine, senin de söylediğin gibi, Biennale bir arkeoloji projesi olarak geliştirmek ve bu şekilde düşünmeyi tercih ediyorlar. Bunun da sebebi aslında dünyanın pek çok yerinde farklı tasarım etkinlikleri yapılıyor, Biennale'ler yapılıyor, tasarım, bazen mimarlık. Bütün yaratıcı endüstriler aslında farklı alt başlıklar altında inceleniyor bu etkinliklerde ee, ve sayıları her geçen gün artıyor ama küratörlerimiz dediler ki bunu İstanbul'da yapıyoruz bu coğrafyada yapıyoruz ve bu coğrafyadan nasıl yararlanabiliriz ve bu coğrafyayla aslında nasıl bütünleşerek daha güçlü bir tema ortaya çıkabiliriz diye düşünürlerken aslında arkeolojinin bu açıdan büyük açılımlar yaratabileceğini düşündüler ve bu yaklaşımla da arkeologimizlerinde yapmayı düşündük aslında basın toplantısını 1 ee, Aralık tarihinde gerçekleştirdik belki hatırlarsınız ve e, yaklaşımlarını da orada açıkladılar şöyle ki tam başlığı hatırlarsak aslında temanın biz insan mıyız türümüzün tasarımı iki saniye iki gün iki yıl iki yüz yıl ve iki yüz bin yıl olarak belirlediler biz bu üç ne diyelim üç kelime öbeği ...bütününü aslında tema olarak açıklıyoruz. <gülüyor> Her zaman birlikte kullanıyoruz. Ee, burada da amaçladıkları şey şu aslında. Yapacakları bienal ve bütün kapsam iki saniyeden 200 bin yıla kadar genişleyen bir e, bütünü açıklamayı öngörüyor aslında. Bu iki vurgusu da sanırım bienallerin iki yılda bir yapılmasıyla bir ilişkide olabilir mi diye düşündüm şu an. Evet. <gülüyor> Ben hiç düşünmemiştim. Onlar da söylemedi ama <gülüyor> Neden olabilirdi. iki acaba diye bir düşündüm de. Ee, şöyle aslında 200 bin yıldan başlayabiliriz aslında. Biraz da arkeolojiyi de göz önüne alırsak. <gülüyor> aslında İstanbul'daki yerleşimleri düşünürsek e, yarım mağaraları vardır. Orada da 200 bin yıl önceye giden bir yerleşim olduğunu biliyoruz örneğin. Dolayısıyla bu nedenle ama diyorlar ki aslında bu bir arkeoloji projesi ve iki saniye öncesi de artık bir arkeolojik bir bilgi olarak değerlendirilebilir demek istiyorlar bir yandan da. Bu nedenle arkeolojilerini de yaptık açıkçası. Aslında bu seneki e, temanın e, yani yaklaşımların insan ve tasarımın özelinde özelleşmesinin ben biraz kendilerini de daha sonrasında İKSV'nin e, YouTube kanallarındaki videolarını izleyince aslında e, izleyince Mark Wigley şeyden bahsediyor. Yani tasarımın obje olarak aslında şu an tüm dünyadaki en her şeyi kapsayan şey olduğunu bizim hepimizin aslında bir tasarım dünyasının içinde yaşadığımızdan bahsediyor bu yüzden de insan türünün Tabii. O gündelik objeler vesaire. hani Aslında her yaşadığımız her noktada aslında tasarım artık bizim tahmin ettiğimizden daha büyük bir e, yeri kaplıyor. Tabii tabii yani sekiz tane ile aslında açıklıyorlar temayı. E, bunların hepsini belki ayrı ayrı tartışacak zamanımız olmayacak ama senin söylediğin e, noktada şunu hatırlayabiliriz. O önermelerden biri de türümüz sonsuz tasarım katmanları arasında durmaktadır. Türümüz derken tabii ki insanı burada... ...düşünmemiz gerekiyor. Yani uyandıktan sonra... ...veya hayatımızın her anında... ...kıyafetlerimizden... ...kullandığımız elektronik eşyalardan... ...ya da aletlerden... ...bahsederken aslında her zaman... ...tasarımdan bahsediyoruz. Çünkü... ...tasarım ne olursa olsun aslında... ...insanlığa ve insana hizmet eden bir... E, ...ne diyelim... ...yaratıcı endüstri alanı... ...olarak tanımlanabilir aslında. Doğru. Yani şey şu böyle bir kısım var şimdi. Ben tamamını okuyunca şeyi hatırladım. Ee, hem Mark Wigley'in bazı daha önce okudular hem de işte ben Frankfurt'ta okurken onlar arada visiting e Misafir profesör olarak geliyorlardı ve Mark Wiiglin'in bize yaptığı sunumlar genelde işte telefonun hani bu Marshall McLuhan'ın hani devam ondan referansla hani telefonun artık vücudumuzun bir parçası Hı -hı. olduğuna dair bir yerden Tabii. kuruyordu ve böyle hani sınıfta hani şöyle bir şey sormuş gece uyurken telefonunu yanına koymayan kim var? <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇şte evet. ve kimse çıkmamıştı <gülüyor> sınıfta yani. Yine telefonlardan bahsederken diğer bir önermeyi de aslında aklımıza getirebiliriz Bu da şu iyi, iyi tasarım anesteziktir. ...diye bir önermeleri var. Burada da şunu düşünmemiz lazım. Basın toplantısı sırasında da telefon örneğini verdiler. Çünkü akıllı, akıllı telefonlarımızı kullanırken... ...bunları üretmek için ne tür bir iş gücü... ...buna yön... ...ne tür bir iş gücüyle bunlar üretiliyor... ...işte bazı zor bulunan metaller... ...nasıl elde ediliyor... ...bunları hiç düşünmüyoruz aslında. İşte sosyal medyaya en çabuk nasıl ulaşırım... ...aslında temel derdimiz. Ama tasarımla birlikte... ...çünkü bu iyi bir tasarım dediğimiz objeler aslında bizi başka duyarlılıklardan koparan durumlara da itiyor. Ne takip önermeyi söylerken benim bir kaşım kalktı. Acaba bunlar karşısında <gülüyor> ne var diye. Tabii bunun bilmiyorum bu temada bunlar değişilecek midir ama üretim yöntemleri bugünün gelmiş olduğu Tabii. sistemler ve özellikle işgücü emek üzerine biz de burada çok konuşuyoruz. Hı. Bu anestezik olumlayıcı Tabii. da olabilir, o olumsuz bir anlamda da kullanmış da olabilir, kullanacak da olabilir. Ee, yani tam olarak olumsuz demek doğru olmaz belki, ama olumsuz bir açılımını yine diğer bir önermeye geçerek aslında <gülüyor> görebiliriz. O da şu anestezis tasarım insanlığımıza dair önemli sorular sorar. Hı -hı. Burada da söylenmek istenen şey şu ki, bizim iyi tasarım dediğimiz şey hani iyi, şık bir obje olmak zorunda değil ya da elde etmek isteyebileceğimiz bir tasarım olmak durumunda değil. Ee, ama bir tasarım eğer bizim insanlığımızı sorgulatıyorsa bize ve düşünmeye itiyorsa aslında iyi tasarım budur demek istiyorlar. Ben aslında genel olarak yani şundan da bu BNL'in böyle bir araştırma çerçevesinde kurulması bana iyi geliyor. Çünkü hani İstanbul Tasarım BNL'i aslında ilk başladığından beri farklı farklı sergi örnekleri sunuyor yani çünkü herkesin kafasında şöyle bir şey olabilir özellikle İstanbul seyircisi tasarım birine ilk defa tanıştığı için işte bir biyenal şöyle olmalıdır e, ...ya da böyle olur e, şeylerine laflarına bu biyenal de başka bir yerden cevap vererek hani onun çeşitliliğinde bence iyi sadece hani üçüncüsü olan bir tasarım biyenalinde yine böyle bir çeşitli başka bir sergi deneyiminin kurulacak olması bana iyi geliyor burada ne demek istiyorum mesela ilk tasarım biyenalinde işte Hı -hı. Joseph Grima ve Emre Olat vardı Hı -hı. Grima'nın yaptığı sergi işte yurt dışından davetlerle yaptığı bir konteks içinde gerçekleşiyordu. Erol At'ınki daha lokal ölçekte yapıyordu. Ama kendi içinde iki teması vardı. İşte Zoe Ryan'inkisi biraz daha bunun karmaşık haliydi. Bir yandan bir araştırma base'i de vardı ama bu base'in üzerine işte yine farklı katılımcıları çağırıyordu. Bu serginin ise bana şu an hissettirdiği tamamen bir araştırma üzerine. Çünkü aslında Beatrice Columbia ile Mark Vigley tek başına değil. Bir ekipleri evet. var değil mi? Onu da belki altını çizmekte fayda var. Evet evet. Yani hat, yani senin de aslında e, en başta söylediğin gibi Mark Kolombiya'dan e, Columbia'dan Beatrice da Columbia'da Princeton'dan ve doktor öğrencileriyle aslında bu konuyu farklı açılardan nasıl ele alabileceklerini tartışıyorlar. Bu eğitim dönemi sürecinde de. Bu nedenle tabii ki bir araştırma projesi söyle ee, Yani onlar ayrıca arkeoloji projesi olarak da tanınıyorlar daha önce değindiğim gibi. Ee, odaklandıkları şey her ne kadar şu an araştırma olsa da bizi heyecanlandıran şey ve bu süreç aslında bunun nasıl bir sergiye dönüşebileceği. Çünkü aslında Biennallerin merkezinde bulunan olgu sergileri nasıl şekillendiği. Tabii yani ben bir de tabii bunu söylerken işte bir önceki Playboy Architecture sergisini evet. görmüştüm. Beyaz Cizk Kolibina'nın. Onda da yani doktor öğrencilerle beraber çok evet. kapsamlı bir araştırma yapıp onun bir sunumu vardı. Ve sergi, aynı zamanda Radical Pedagogies de aslında hı hı, evet. aynı konteks aynı metotta yapılmış bir sergi tabii. gibi denilebilir. Ee, çok uzak bir pratik değil onlar için. ...aslında sergi yapmak bu açıdan... işte senin de örneklerini verdiğin gibi... ...bir araştırma yapıyorlar ve bunu... ...bir sergiyle taçlandırıyorlar... ...diyebiliriz aslında. Ama bir yandan da... ...bütün bu araştırılanların... ...yeni anlatılar ve yeni katılımlar ve o... ...kentte, o şehirde, o anlatıda süre gelene karışmış evet. bir halinin vuku bulmuş halini izliyoruz diyeyim ki... ...bu bakımdan da biraz rahatım sanıyorum ki Koval bu temel unsurlar araştırma sergisini görmeyeceğiz. Neyse ki bu <gülüyor> anlamda diye. Çünkü hani şunu da dillendirmekte fayda var. Temel unsurlar da büyük bir araştırma projesi olarak başlayıp neticede tamamen bir tek kişinin... Şovu ve kendisinin anlatısı olmasıyla da bayağı eleştirilmişti. Bunu görmeyeceğimizi sanıyorum ve umuyorum. Şimdi o zaman küçük bir şarkı arası verip programın ikinci yarısında işte sergiyi kim tasarlıyor, grafikleri kimler yapıyor, nasıl işliyor onları konuşalım.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 Countdown, engines on two, two, Check ignition One, two, three. And may God's love Lift be on. with you <laughs> <laughs> This is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 Merhabalar, Açık Bimarlık Programı'ndasınız. Ben Yelta Hakem. Ben Yağmur Yıldırım. David Boyu'dan şimdi bir uzay çağı, insan çağı ne çalsak derken, biz insan mıyız? sorgularken... ...Space Odyssey'de de uzayda kaybolan, dünyaya bakan bir astronottan bahseder. Ground Control Major tam şeklinde. Biz de buradan insanlara bakıyoruz, tasarıma bakıyoruz derken... ...Ümit'le birlikte, sevgili Ümit Mesci ile... Evet. Ee, Programın ilk yarısında tasarım BNL'nin temasını ve küratörle nasıl bir sergi yapabileceğini konuştuk. Ama bunun kadar heyecanlandıran bir kısmı daha aslında serginin tasarım kısmı. Ee, Geçtiğimiz sene MoMA'daki PSV'nin Young Architecture Program, Genç Mimarlık Programı'nın e, kazanan e, Office for Political Innovation, e, Andreas Hake. Andreas Hake. Andreas <gülüyor> <gülüyor> New York ve Madrid merkezli bir mimarlık ofisi. ...da da mark ürettiği de denilebilir. Ee, onlar e, tasarım... ...Mienel'in tasarımını üstlendiler. Evet. E, kendileri aslında... Ya ...benim çok heyecan duyduğum bir ofis yaptıkları işler... E, ...çok heyecan verici. E, hem geçen seneki Lizbon ...pardon 2012'deki Lismond triyen geçen ...bu seneki Chicago... ...Mienel'inde şey, Super Powers of 10... <gülüyor> ...diye bir e, performansları vardı. Aslında daha grotesk bir yaklaşımları var... ...hem de tasarıma yönelik... ...açıkçası mimar bu seneki tasarım yerinde de nasıl bir, bir şey yapacaklarını ben çok merak ediyorum. Onunla ilgili de bazı ipuçları var mı şu an için ki basın toplantısını bile mekansal evet. tasarımı bayağı etkileyiciydi. Bir yandan mekanlarına da girebiliriz Tabii. nerede olacak diye. O zaman ilk başta mekanları konuşalım aslında. Belki hatırlarsınız ikinci İstanbul Tasarım Yenir yalnızca Rum okulundaydı. Atatürk Kütüphanesi'nde bir kısmı vardı, tek bir proje vardı... Ee, bu sene Galatasaray İki Öğretim Okulu yanında Stüdyo X'e ve depoda da Biyanel sergileri görülebilecek. Ee, Bize en çok heyecanlandıran Andres ve küratörlerimizin ortak çalışması adına aslında birlikte şekillendirmeleri hem mimari hem de Biyanel'in bir anlamda da mekansal ifadesini diyebiliriz. Ee, arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'ni de zaten o açıdan irdelediler. Oradaki e, mekansal kurulumla birlikte e, hem de belki grafik tasarımı da burada Hı -hı. hatırlamakta yarar var. Grafik tasarımında da aslında tek bir kimlik yerine daha çoklu bir kimlik peşinde bu üçüncü İstanbul tasarım beğenildi. Bu yeterince ipucu veriyor sanırım ne göreceğimize ee, dair beş kurguda. Beş tane e, grafik tasarımcı ile beraber çalışıyorsunuz. Evet Bunlar, İstanbul'dan hepsi. Pemra Ataç, Yetkin Başarır, Özge Güven, Okay Karadaylar ve Sarp Söz dinler. Ee, aslında hiç deneyimlemediğimiz bir yaklaşımla yapacağız grafik tasarımını Bienal'in. Şöyle ki e, bu beş tasarımcıyla çok yakın çalışacaklar küratörlerimiz. Zaten çalışıyorlar da şu anda. Şöyle ki genel olarak küçük pek çok iş vererek Bienal'in aslında çok karakterli bir görsel kimliğe kavuşmalarını arzu ediyorlar. Tabii işte Yağmur'un söylediği gibi bu serginler aşamasında izlenebilecek bir detay da olacak. Hem de yerel tasarımcılarla birlikte çalışmanın pek çok yararı da var. Hem serginin görünür değerleri açısından hem de operasyonel kurgusu açısından. Bu yüzden biz de merakla bekliyoruz önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek diğer detaylar. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şu an ikinizi <gülüyor> Mesela ben Biennial'in sürekli aynı mekanda olmasını da aslında bir yandan iyi de Buluyorum. Çünkü her seferinde hani o nasıl diyeyim zarf hani daha doğrusu içine girecek mektup aynı olduğu ama zarfının sürekli değiştiğini görüyoruz. Ve Rum okulu üzerinde evet, sanıyorum okulu ki özeline. bunu konuşuyoruz evet. ve İstanbul BNL'nin üzerine özellikle o da son Bienaller çok sık karşımıza çıkan mekan olmuş oldu. Rum okulu ile ilgili ben mesela daha önce bizim İstanbul BNL programında da bundan bahsetmiştim. O kadar çok yaşanmışlık var ki binada, o kadar çok anlatı var ki binanın içine ne koysanız harika bir iş ortaya çıkmış oluyor. Ve harika bir şekilde mekanı ve o terası üzerinden kenti tekrar bir haykırıyor ya. O merdivenlerden, sınıflardan, yatay ve dikey bütün anlatılar birbirine karışıyor. Çok etkileyici bir mekan. Bir yandan tabii depoda ve stüdyoda, Stüdyo X'te de olması, tekrar onun üzerinden kente karışması ve Beyol bölgesine özellikle bir üçgen çiziyor olması da heyecan verici geldi. Bana kendi adıma senin söylediğine ben... Buna ekleyebilirim. Yani bence ama şeyden mesela şöyle diyeceğim bir yani Rum Okulu'nun şöyle bir farkı var. Herhangi bir sergi alanından da farklı. Yani çünkü herhangi bir sergi alanında sürekli başka sergiler oluyor, başka bir şey görüyoruz. ama tabii ki Rum Okulu'nda baskın bir karakter olduğu evet. için o yüzden oraya gelen tasarımcı ve küratörler ekip nasıl onunla tekrar baş edip hani Rum Okulu'nun o şahanelliğini Üzerine kendilerini nasıl koyduklarını daha çok merak ediyorum işte. Bu arada üçgen diye bir çizgi oluşturuyor ya. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok kolay bir mekan değil bence Rum Okulu aslında. Çünkü farklı grafik tasarımcılarla, farklı mekan tasarımcılarıyla çalışsak da... çünkü karakteri çok güçlü olduğundan dolayı her bir yerlerde bazı zorlukları da bir de göz önüne almak gerekiyor, öngörmek gerekiyor. Biz de orayı çok seviyoruz tabii. Aslında şunu e, yani yanlış hatırlamıyorsam ümit beni düzeltirsin. E, aslında e, okulunun bu derece kapsamlı bir sergiler için kullanılmaya başlaması birinci İstanbul hmm. Tasarım Bienali'ne evet. denk geliyor değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Doğru doğru. E, bu açıdan da çok değer verdiğimiz bir mekan aslında ve İstanbul Bienali deyince mesela ne kadar farklı kullanılabileceğini orada da gördük. Çünkü bir önceki İstanbul Tasarım Biyeneli'ni düşünürsek 50'yi aşkın projeye yer vermiştik orada. Ama İstanbul Bienniali her katta yalnızca bir proje gösterdi örneğin. Bu da aslında her ne kadar bazı zorlukları göz önüne almamız gerektiğini ifade etsem de pek çok açılımada olanak sağlayan bir mekan olduğunu gösterdi aslında. Son programın sonuna doğru geldikçe biraz şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela tema metninde şeyden de bahsediyor. Tasarımcı ve düşünürleri davet ettiğini. ...söylüyor Biennale'nin... ...bu daha sonraki zamanlarda açıklanacak... ...bir açık çağrı detayı da var galiba... ...basın bülteninde de ufakça bahsediliyordu... Tabii, ...2016 tabii. yılında diye... E, ...çünkü... ...olabildiğince... ...davetkar olmak bir Biennale'nin... ...bir anlamda da görevi... ...özellikle tasarım Biennale'i gibi... ...Türkiye'de de değil, bölgesel de değil... ...hatta dünyada çok alışılmamış bir... ...konu... ...belirleyen Biennale'ler üzerinde... Bir BNL'in davetkar olması tabii ki de gerekli bence. Bu açıdan 3. İstanbul Tasarım de sanıyorum ki Şubat başında yapacağımız bir açık çağrıyla bunu pekiştirecek gibi gözüküyor. Bir de etkinlik programı detayları açıklanacakmış sanırım yıl içinde. Tabii tabii yani üç mekan olacağını açıkladık yalnızca şu anda. Ee, bu nasıl paralel etkinliklerle ya da ne tür yan etkinliklerle daha da güçlü kılanacak onu da önümüzdeki aylarda sırayla açıklayacağız. Bir son söz olarak sürenin de sonuna geliyoruz ama şunu da söylemek isterim. ikinci İstanbul tasarım Bienalinin teması gelecek artık eskisi gibi değildi. Bunun üzerinden hani bir araştırma projesi olarak bu hakikaten çok kapsamlı ve güzel bir son söz oldu. Yelta da söylediği gibi gelecek hakikaten eskisi gibi olmayacak. En azından tasarım <gülüyor> bienalinin geleceği diye ben düşündüm yani bu temadan sonra <gülüyor> özellikle. Evet evet ee, bir önceki bienalde geleceği tartışırken bu bienalde de aslında geçmişi... Bir 200 bin yıl 200 <gülüyor> bin yıl önceye <gülüyor> kadar altı haftayı sığdırmaya <gülüyor> çalışacağız bir şekilde Biz de 25 dakika sığdırmaya çalıştık ama sığdıramadık Ümit'i tekrar burada görmek <gülüyor> isteriz ilerleyen zamanlarda yine o zaman Değil diyelim mi? Ümit çok teşekkür ederiz programı için Ben teşekkür ederim. Açık Mimarlık programının sonuna geldik. Programımızla ilgili blogumuzda detayları, eski programlara ve podcastlara ulaşabilirsiniz. www.açıkmimarlık.blogspot.com Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben Yal Takım. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.